Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes için Siyer programımızın 27. bölümüyle huzurlarınızdayız. Hocamız da bizlerle beraber elhamdülillah sağ salim. Bizi sizlerin huzuruna böyle güzel bir vesileyle getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Allah iyilik sağlık versin. Sizi görmek ne güzel, maviler de pek yakışmış hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> o sizin güzel bakışınız. Allah razı olsun. Çok güzel bir geceydi elhamdülillah. elhamdülillah. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanlar sizlere dua ediyorlar hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah Rabbimiz inşallah etmiş, dualarımızı kabul etsin bütün kardeşlerimizin Gıyaplarımızda yaptıklarımız dualar gerçekten çok önemli. Çünkü ben sizin arkanızdan dua ettiğimde o dua günahsız bir ağızla yapılan bir dua. Evet. Ben sizin adınıza günah işleyemeyeceğim için evet. neticede günahsız bir ağızla yapıyorum o Böyle duayı. Böyle tavsiye var değil mi? Birbirinizi ağızlarla dua gıya, gıya, evet. Ve o dua Allah katında mı boş çevrilmez? Evet. Onun için muhakkak birbirimize o ikramda bulunmamız lazım. Dünyanın bundan daha büyük bir mükafatı yok. Evet. Peki ne yapacağız mesela ne diyeceğiz? Böyle çok bunun için özel bir hazırlığa mı girmemiz gerekiyor? Benim size yapacağım en güzel dua ne biliyor musun Nedir Bekir? Bekir kardeşim? Allah Bekir kardeşlerine razı olsun. Bu kadar. Ya bazen kesmiyor bizi diyoruz ki ya bu kadar olur mu yani? Heh. Şu duayı duyduğunda sahabe ne yapacağını şaşırıyordu çünkü Allah razı olduğu andan itibaren ne olursa olsun. daha ne var ki arkada yani. bir şey yok ki zaten yani, yani sana başka şeyleri söylemeye gerek yok yani onun için yapacağımız en güzel dua o. Ben sadece oraya bir cümle ekliyorum yani bir kelime Allah senden ebeden razı olsun ya. diyorum. Sürekli her an o rıza üzerimize yağsın diye evet. inşallah biz kardeşlerimize öyle dua ediyoruz kardeşlerimizden de o duayı bekliyoruz. inşallah hocamla Ben ilk umremi hocamla yapmıştım. Öyle nasip olmuştu. O zaman yol boyu sürekli düşünmüştüm. Hani Kabe'yi ilk gördüğünüzde edilen duanın makbul bir dua olacağına dair şeyler duyduğumuzda. Böyle günlerce düşündüm. Sonra Kabe'yi bir anda karşımda gördüğümde Allah'ım benden ve bizden razı ol dedim. Çünkü başka isteyebilecek daha makul, daha daha güzel bir şey aklıma en gelmedi en yani değil dua. mi? En güzel dua. Yani, razı, razı olsun. olsun. Onun, o duanın arkasında bizim durmamız lazım. Bakın biz sahabenin adını andığımızda ne diyoruz? Radiyallahu anhu. Evet. Allah onlardan razı, razı, razı oldu. Çünkü çok önemli bir dua olduğu için en önemli duayı biz yeryüzünün ve insanlık tarihinin en güzel adamlarının arkasına ekliyoruz. Onun için o duadan daha güzel bir dua evet, yok. Rabbim razı olsun hepimizden Allah inşallah. Allah bizden razı olsun. Şimdi bugün 27. bölüm hocamız ser levhayı bize gönderdiğinde yani bu gecenin başlığını gönderdiğinde şey yazıyordu. Bitmek bilmeyen davet hırsı heyetler yılı diye geçiyordu. Hocam dedim oradaki hırsı ifadesini değiştirsek mi hani aşkı desek dedi hayır onu oraya bile bile yazdım sen program başladığında bana sorarsın diye değişmemesi gerektiğini işte soruyorum hocam niye hırsı ifadesini kullandık hırs böyle evet. daha dünyevi bir şeyi bir isteği bir duyguyu ifade eden bir kelime hırs kötü değil mi? bir şey zaten doğru bir şey de değil mesela aç gözlülük diye Türkçe'ye tercüme ediliyor hı hı. doymak bilmeyen bir nefis olarak tercüme ediliyor hı hı. kanaatsizlik olarak tercüme ediliyor ve doğru bunlar hı hı. ama iki alanda hırs caiz ve bu iki alanda hırs olması olmuyor. Bunlardan bir tanesi ilim bir tanesi de davettir. Hı hı. Bir adam ilme doyarsa ve orada açgözlülük yapmazsa yani daha ötesini daha ötesini istemezse ilim elde edemez çünkü ilim bir okyanus bir derya biz o deryada ne alabiliyoruz ki? Allah bize ne kadar ikram veriyorsa, aldığımızı yeterli gördüğümüzde zarar başladı. Hmm. Davet de aynı, o davet cihattır, o davet emri bil maruftur, neyhanel münkerdir, evet. o davet İslam'dan mahrum olan yüreklere duyurmaktır. Bakın sahabede davet hırsı olmasaydı gelemezdiler buralara. 93 yaşında bir insanı yatağından kaldırıp buralara kadar getiren bir hırs olmalı. O hırs olmazsa eğer Ebu Talha 80 küsur yaşında gemilerin içerisinde ne işi var Allah aşkına? Hala Sultan'ın ne işi var ne bugün işi Hala Sultan var? olarak yani, anılan değil mi? Evet Ümmü Kıbrıslar Haram Anamızı. Yani. yani her birinin hayatından biz bunu görüyoruz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bile son ana kadar şimdi göreceğiz işte artık sonlara doğru geliyoruz. Hastalanıp yatağa düştüğünde iki tane Allah Resulü'nün özel derdi var o günlerde. Dertleri çok ama iki tane özel derdi var. Biri Yusami ordusu, biri Müslümanların namazı. Neden? Hırs. Hı hı. Ve bu hırs kelimesi ayete giren bir şey. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَنْفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ Evet. Aleyhi, aleyhi tevekkeltu yok ayeti Aziz, unuttum. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum. Harisun aleykum işte o hırs. Hmm. O size karşı çok hırslı. Sizin üzerinizde titreyen birisi böyle olması olur mu? Tabii. Dolayısıyla bizde o hırs olmadığı için ya da hırs varsa bizde, bizde hırs yanlış yerde İstihdam olduğu ediliyor. için evet. olmuyor bazı şeyler. Bundan dolayı ben özellikle bu kelimenin nerelerde olması gerektiği konusunda zihnimizde bir bilinç uyansın diye bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Aha. Çünkü buna şu anda gerçekten ihtiyacımız var. Şöyle bir ihtiyaç var. Mesela Cenab-ı Hak bazen bize bazı duygular koyuyor işte. Bunlar terbiye edildiği zaman o duygu inanılmaz bir güzelliğe dönüşüyor. Terbiye edilmediği zaman da ocak batıran bir hale getiriyor. İnsanda var bu hırs duygusu. İyiye kanalize edilirse oluyor nimet, rahmet oluyor. O rahmetten istifade edebilme adına bizim bu yolu iyice kullanmamız lazım. Anlaşıldı hocam. Şimdi dün en son hicretin 8. yılı zilkade ayı. O neyinin ertesi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hac bile yapmadan emir yok dediniz, izin Aynen. yok dediniz. Hac bile yapmadan Medine-i Münevvere'ye tekrar dönüyor. Sonra ne oluyor hocam? Öyle olaylar var ki yani inanılmaz zaten onu defaatle söyledik Medine hayatının her günü acayip bir biçimde. Bu sonlarda da farklı bir şey var. Şunu kardeşlerimiz zihinlerinde netleştirmeleri lazım. 23 yıllık peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o hayatı kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara temel ilkeleri verecek. Şimdi öyle olunca hı hı. hiçbir şeyin eksik kalmaması lazım. 3 yıllık hayatı derken nübüvvetten bahsediyoruz. Nibüvet, hı hı. Ve orada sıkıştırılmış bir hayat var. Sona geldikçe bunun daha da yoğunlaştığını görüyoruz. 8. yıl 9. yıl 10. yıl acayiptir yani inanın günler günler günler lazım ki bize her boyutuyla konuşabilelim. Hı. Ama özellikle işin hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardığında Zilkade'nin sonları birkaç gün sonra zilhicce olacak. O aylarda ve o günlerde iki tane önemli olay var. Biz o iki önemli olayı hatırlatacağız kardeşlerimize. Bunlardan bir tanesi İbrahim'in gelişi, oğlu İbrahim'in. Bir tanesi de meşhur şair Kap i̇bn Zehirin gelişi. İki tane hadise efendimizi de çok sevindiren hadiseler hı hı. olduğu için burada almakta fayda var. İbrahim'in annesi kimdi? Mısırlı Mariye annemizdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatip bin Ebi Beltay'ı Mukafkıs'a İskenderiye Kral'ı Mukafkıs'a gönderdiğinde bir davet mektubunda Mukafkıs çok memnun oldu bundan. Müslüman olmadı ama Allah Resulüne karşı bir dostluk nişanesi olsun diye o da cevabı bir mektup yazdı ve çeşitli hediyelerle gönderdi Hatib bin Ebi Gönderdiği hediyelerde iki tane de hanım var. Onlardan birisi Mariye, biri de onun kız kardeşi Sirin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mariye'yi kendi hücreyi saadetine aldı işte annelerimizden biri olacak ki İbrahim ondan olacak. Sirin'i de Hatib bin şey, Hassan bin Sabit'e verdi. Hı hı. Hassan bin Sabit'e vermesinin de önemli bir meselesi var. Bu ifk hadisesinde adı karışmıştı. Evet, evet. Safvan ibni Muattalla da onlar evet. bazı sorunlar yaşamıştı. Hı hı. Onu biraz onure etmek için verdi. Ha. Yani orada normal şartlarda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıları bundan sonra kapatması yani bir lazım. Bir kırgın, kırgın gönülü ya da mahsun bir gönlü teselli var. Aynen adam. hem öyle hem de safhanla aralarında yaşanmış ha. olan o hadiselerin bir telafisi hmm. olsun diye. Marya annemizden Cenab-ı Hak böyle bir ikramda bulundu sallallahu aleyhi ve selleme. Ayşe anamız bu noktadaki imtihanını anlatırken Allah hepimizi ondan mahrum etti. Bir Mariye'yi nasiplendirdi dedi. Zaten Hatice annemiz farklı bir yeri vardı. Bunu söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki sen Ümmü Abdullah'sın. Abdullah İbni Zübeyir'i onun işte teyzesi ama annesi kılarak ona bir künye verdi. Yani hı hı. biz bugün Ayşe annemizin künyesini okuruz, okuruz hı hı. Ümmü Abdullah diye. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e haber geliyor diyorlar ki işte Marya doğumlu bir oğlunuz oldu. Efendimiz o günlerde 60 yaşına yaklaşmış yaşı bir sevinçle koşuyor ki Avali diye bir bölge, hı hı. o bölgenin adını bugün birkaç kez duyacağız. Oraya doğru koşuyor sevinçle, alıyor kucağına çocuğunu. Yıllardır evlat hasreti var işte. Erkek evlatları vefat etmiş, kızlar vefat etmiş. Onun için onun gelişi bir başka bir neşe oldu. ve Ali vesselam Efendimiz diyor ki Atam İbrahim'in adını koyacağım ona. İbrahim adı öylece konuyor. Ezanını da sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Tahnikini de Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapıyor. Akikasını da o kesiyor. Bunların neler Tahnikin olduğunu ne olduğunu anlatmıştık bir de anlatmayacağız. Eyvallah <gülüyor> zaman lazım bize <gülüyor> çünkü. Şimdi asıl o kadar seviniyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseye. Cebrail aleyhisselam o günden sonra getirdiği vahyi Allah Resulüne iletirken ey Ebu İbrahim diye iletiyor. Yani o künyeyi veriyor evet. sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz de bundan inanılmaz derecede memnun oluyor. Ama İbrahim'in ömrü ne yazık ki 18 ay sürüyor. Yine Efendimiz'e bir haber geliyor 18 ay sonra hastalanmış son anlarında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koşuyor son anlarına yetişiyor. Alıyor İbrahim'i bağrına basıyor şifa diliyor onun için ve kendi kucağında oğlu vefat ediyor. O vefat ettiği anda da sallallahu aleyhi ve sellem damla damla gözyaşı döküyor İbrahim'in üzerine. O zaman yanında olan sahabe efendilerimizden birisi ki Abdurrahman İbn Af olduğunu biliyoruz. Ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz diyor. Efendimiz orada o tarihi sözünü söylüyor. Gönül mahzun olur göz yaşarır ama bu dilden Allah'ı memnun etmeyecek tek bir cümle çıkmaz. Ey İbrahim biz senin firakınla ayrılığınla çok mahzunuz diyor. Sonra dönüyor Uhud'a ey Uhud diyor eğer bugün bana inen hüzün sana inseydi sen de o hüznün altında paramparça olurdu. Orada yine tevekkülle yine Allah'a işi irca etmekle bir duruş ortaya koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi götürüyor onun defni o mezarlıkta yaşananlar bir sürü o manada yaşanmış hadiseler var ama çok çok önemli bir hadisi olduğu için sadece onu söyleyelim. Allah Resulü defnediyor mezara ve aynı gün Medine'de bir güneş tutulması oluyor. Münafıklar da zaten başlatmışlar kaynatmaya. İşte Resulullah olsaydı oğlu ölmezdi falan filan bir sürü laflar söylüyorlar. Acıyı bile değerlendirir münafık. Evet. Çünkü onun için merhamet yoktur. Yani münafın kaybettiği ilk değer merhamettir zaten. Merhameti kaybettiği için nifak gelmiş kalbine oturmuştur onun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken güneş tutulunca sahabede orada bunu İbrahim'in vefatıyla ilişkilendiriyorlar. Bakın diyorlar güneş de ay da İbrahim'in vefatıyla yüzüne kapıldı. Ali Seratü'sün Efendimiz acısına rağmen topluyor insanları mescitte bir hutbe irad ediyor ve o hutbesinde söylediği söz şu. Güneş de ay da Allah'ın ayetlerindendir. Allah onlara bir kader, bir yasa çizmiştir. Onlar birinin ölümüyle ya da doğumuyla o yasaya aykırı davranmaz. Onun için böyle şeyler demek söylemek doğru değildir diyor. Bakın davasını halini ortaya çıkan bazı şartları Kullanma açısından da değerlendirmiyor. Bu önemli bir şey yani burada almamız gereken çok önemli mesajlar var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu duruşlarından ve ondan sonra kalkıyor orada. Güneş tutulduğu zaman ne yapılması gerekiyorsa ona ait şeyleri öğretiyor. Şimdi İbrahim'in o doğumunun geldiği neşe, sevinç Efendimizin yüreğindeyken Kab İbn-i Züheyr'de geliyor. Kim bu zat? Arap'ın en meşhur şairi. Ondan daha üstü yok aslında öyle birisi. O zatın babası Züheyr İbni Ebi Sülma yine aynı şekilde böyle birisi ve alim birisi. Bu zat babası yani Züheyr bir rüya görüyor. Rüyada elinde bir ip var ipi ikide bir kaçırıyor, ikide bir kaçırıyor bir türlü ipi yakalayamıyor. Kalkıyor rüyayı şöyle tabir ediyor son nebi gelecek ve ben, ben bunu kaçıracağım diyor iki tane oğlu var Büceir ve e, Kap ikisine diyor ki bakın diyor ben ölüyorum ben ölüm yolundayım benim kaçırdığım siz kaçırmayın duyarsanız son nebi gidin ona tabi olun ve onun getirdiği mesajlara teslim olun diyor. Tamam babalarından aldılar bu vasiyeti babaları öldü. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ortaya yıllardır mücadele veriyor. Büceyir bir vesileyle imanla tanışıyor. Büceyir'in iman etmesi abisi Kab'ı iyice çıldırtıyor ve o kadar başarılı o kadar güzel şiirler yazan Kab bin Zühir kalkıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine şiirler yazıyor ve her şiirde bir şekliyle Medine'ye ulaşıyor işte o günkü gazete medya Neyse diye, ne diyeceksek böyle zaten şiirin anlamı bir gün öyle bir şiir yazmış ki böyle her bir kelimesi ok gibi saplanıyor insana söz yarası hançer yarasından daha zordur daha ağırdır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duysun duymasın sahabede böyle bir endişe var Bücehir duyuyor Kab'ın o şiiri yazdığını ya Resulullah duysun diyor bu şiiri. Duysun da o adamın ne hale geldiğinden bir haberdar olsun. Geliyor Allah Resulüne okuyor o şiiri. Efendimizin çok canı sıkılıyor. Morali bozuluyor. Bücehir zannediyor ki işte Efendimiz bir şeyler söyleyecek. Kab'a hiçbir şey söylemiyor. Sonra Allah onun yüreğine de imanı düşürüyor. Kab kılık değiştiriyor. Çıkıyor geliyor Medine'ye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de oturuyor o da gidip yanına oturuyor. Hiç tanıştırmıyor kendisini. Ya Resulallah diyor Kab i̇bn Zehir diye bir şair varmış tanıyor musun diyor. Efendimiz tanıyorum diyor. Şimdi çıksa gelse sana iman etse seni o kadar hicveden şiirleriyle sana o kadar zarar veren birisine sen bu kapıyı açar mısın? Oturtturur musun onun yanında? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeter ki gelsin diyor. Gelsin diyor. Kalkıyor ayağa, şahadet cümlesiyle şahadeti getiriyor. Efendimiz hayırdır diyor. Ben diyor kabbe verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir seviniyor ki. Müsaade var mı diyor ya Resulallah bir şiir okumak istiyorum. Efendimiz diyor buyur. Bir şiir okuyor Bekir kardeşim. O şiir var kaynaklarda. İbn-i var, İbn-i var birçok yerde var. Okuyor, okuyor, okuyor. Efendimizin kadar hoşuna gidiyor ki geliyor arkasına çıkarıyor hırkasını ve hırkasını ona giydiriyor. O şiirin başka bir adı olmasına rağmen o günden sonra o şiirin adı nedir? Kasi, Kasi deyip Gürde. Gürde hırka demek. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kab İbni Züheyr'in o manadaki o güzelliğinden dolayı da ikinci sevincini yaşıyor o günlerde. Şimdi tarihte iki tane kaside-i bürde var. Birisi bu. Asıl olanı hı hı. bu. Bir de İmam Büsüri'nin var. O daha sonra yıllar sonra İmam Büsüri bir cilt hastalığına tutuluyor. İşte dışarıya bile çıkamıyor. Elbiselerini falan da giyemiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bir kaside yazıyor. Ve o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor rüyasında. Rüyasında okuyor Efendimiz'e hmm. o şeyi kasideyi. Allah Resulü de rüyasında ona hediye ediyor o kasideyi, şey, hırkayı. E, onun için onun adı da kaside-i bürde oluyor hmm. ama o kaside-i bürde yani İmam Büsüri'nin kasidesi Kab'ün zehirinkinden daha meşhur oluyor. Bugün mesela bizde Süleyman Çelebi'nin mevlidi neyse Araplarda da o kaside-i bürde odur işte hmm. ya salli ve sellim daiman ebede ala habibike hayril halki kullihimi diye de bir nakaratı var ki insanlar o nakaratı söylerler. O kaside-i bürdede yani İmam Büsri'nin kaside-i Türkçeye de çevrilmiş bir hali var. Orada bir Mısır'a var o kadar güzel ki bizim aslında bu dersleri yapmamızın da bir yönüyle anlamını ortaya koyuyor dinleyen kardeşlerimize de buradan bir şey var diyor ki gün olur bir olay gelirse başa kesip ümidi düşme telaşa Kereminden mahrum eder mi haşa o kapıyı çalan eli boş dönmez Resulün yaktığı meşale sönmez biz de o kapıyı çalmak için buradayız. İstiyoruz ki o kapıyı çalalım da o kapıdan rahmet gelsin, merhamet gelsin bizlere. Allah inşallah bizleri de o kapıdan hiçbir zaman boş çevirmez. Yani. Şimdi bu Hicret'in dokuzuncu yılı heyetler yılı olarak anılıyor. Evet. Ama bakıyoruz mesela her yıla neredeyse bir isim verilmiş gibi heyetler yılı, hüzün yılı. Böyle midir? Bunun bir esbabın mucibesi var mı? Kim isimlendiriyor bunu? Hiç dedenizle münasebetiniz oldu mu? Evet onun elinde yetişti. Size hiç anlatıyor muydu işte böyle sarı öküzün öldüğü yıl işte kar yağdığı yıl He, bilmem ne narların oldu. Narların çiçek açmadığını. Değil, budur yani ha. eskiden tarih diye bir şey yok o senenin en mühim hadisesi ise evet. senenin yılı senenin ismi daha doğrusu o tarih yok yani o senedeki mühim hmm. olayla anılıyor. Şey bu Araplarda da var. Günümüzde gelenek. tarih olmasa Covid yılı olarak anılacak aynen, o zaman belki. Aynen aynen öyle yani. Ama evet. o zaman özellikle böyle bir gelenek çok hmm. daha yaygın. Hmm. Mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğduğu yıla biz ne diyoruz? Fil yılı diyoruz o gün fil yaşanmış hatası. en önemli hadise fil vakası olduğu için setin ilk yılı işte Bilset olduğu için Şibe bir Talip yılı diyoruz hüzün yılı hı hı. niye işte Hatice, Hatice annemiz bu Ebu Talib'in Talib hicret yılı Seriyeler yılı Bedir yılı Hudeybiye yılı ve netice itibariyle fetih yılı en önemli olay hı hı. olduğu için 9. yıla geldiğince de en önemli olay heyetler olduğu için Heyetler yılı hı hı. ama bu 9. yıl sadece heyetlerle bilinen yıllar değil. dedi ya çok bereketli 5 tane önemli alan var aslında ben bir söyleyeyim siz zihninizde tutun ondan sonra biraz bunların üzerinde Vallahi konuşalım. Da. Seriyeler var mesela seriyeler inanılmaz. Hı hı. Davetler var, amiller var. Efendime söyleyeyim şimdi gelir aklıma bugün hep zihnim kayıyor. <gülüyor> Aslında. Şimdi gelecek yani 5 tamam. tane şey var seriyelerden başlayacağız ama özellikle seriyeleri davetleri davet meselelerini heyetleri görebilmemiz için önce bir harita görelim o harita bizim için önemli ne olduğunu anlayacağız aslında meseleden. O resmin ilkini görelim inşallah. Şimdi görün bu harita mesela Arap Yarımadası'nı bize gösteriyor her bir Yerde bir kabilenin ismini görüyoruz. Hanife, Temimoğulları, Abdülkays, Mehre, Esedoğulları, Tay, Kelip, Ta'lib bir sürü gördüğünüz gibi bakın İbn Saade göre neredeyse 72 tane heyet ve meşkinin tespitine göre 101 tane. Hı hı. Çok ciddi bir biçimde incelendiğinde bu sayının daha fazla olduğunu da görebiliyoruz. Yani inanılmaz derecede bir heyet akışı var. O heyetlerin ne olduğunu şimdi göreceğiz zaten. Ne kadar çokmuş hocam ya. İnanılmaz, çokmuş. i̇nanılmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ stratejisinin ne kadar başarılı olduğunu ya, da bir göstermesi değil tabi, mi bu? Tabi. Bütün bunlarla mücadele ediyorsun tek millet değil tabi. tek başkan yok bir şey yok. Evet evet öyle aynen öyle aynen. yani. Bir diğerini de görelim özellikle o da bize zekat bölgelerini Hı, gösterecek göreceğim. bakın. Orada özellikle 12 tane bölge var şimdi Müslüman oldular sonra ne olacak zekat vermeleri gerekiyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk etapta bunlar 12 tane bölgeye 12 tane zekat memuru gönderiyor tamam. aleyhissalatü vesselam efendimiz. İlk gönderilenler işte Ala el Hadremi Bahreyn bölgesine Adi İbni Hatim Tay kabilesine Gays İbni Asım oğullarına, Malik İbni Nüveyre Hanzele oğullarına, Zibrikan ibni Bedir, Sad oğullarına, Ali ibni Ebi Talib Necrana, ondan sonra Muhacil ibni Emi, Ebi Ümeyye Kinde ve Sadife, Ziyad ibni Lebit El Ensari Hadramute, Amr ibni Hazm Necrana yine, Ebu Musa ile Şari Yemen'e, Zebit bölgesine, Muaz ibni Cebel Yemen'e, Halid ibni Sad yine Yemen'in diğer bölgesine 12 tane de Burada bunu görüyoruz. Tamam. Şimdi dönelim en ilk resmimize Görelim o Mescid-i Nebevi'yi gösteren bir resim. Bakın burada bu resmin üzerinde çizimin üzerinde konuşmuştuk zaten. Kardeşlerimiz dikkatle baksınlar bu çizime. Orada 6 tane kolonun kırmızı olduğunu görecekler. İlk mihrabın oradaki olan kolon muallaka kolonun tamam. orası bir koku geliyor oradan Haluk isminde çok güzel bir koku, kokunun nereden geldiğini tespit edemiyor sahabe o hatıra unutulmasın diye oraya muallaka kolonu diyor ve sürekli de aleyhissalatü vesselam efendimiz namaz orada kıldırdığı için o koku efendimiz aleyhissalatü vesselama bir ikram aslında. Hemen ortadaki Hazreti Ayşe sütünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin genelde nafile namazlarda durduğu yerdir. Hmm. Ve eğer diyor Efendimiz ümmetim bilse oranın faziletini birbirleriyle yarışırlar orada namaz kılmak için ve gerçekten, gerçekten de, de öyle yarışıyorlar yani. zaten yani özellikle orası çok özel bir yerdir de hayatta da ele geçmez zaten hmm. orası. Onun yanındaki süt, ıı, sütün tevbe sütünü o Ebu Lübabe Radiyallahu anh'ın hatırasının olduğu bir sütün orada tevbesi kabul edildiği için öyle. Hemen en baştaki sütün itikaf sütünü aleyhissalatü vesselam efendimiz itikafa genelde orada giriyor. Yani orada kurdurduğu için çadırını orası itikaf sütünü diye biliniyor. Hemen onun yanındaki muhafız sütünü bakın Ayşe anamızın odasının girişi de oradan kapı evet. orada olduğu için Kapının önünde bir muhafız bekliyor. Ta ki aleyhissalatü vesselam efendimize koruma noktasındaki ha. şey gelene kadar orada aleyhissalatü vesselam efendimizi bu noktada koruyan bir muhafız olduğu için. Bizim konumuzla alakalı olan en son sütün ney orası? Elçiler. Elçiler sütünü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heyetleri orada karşılıyor genelde. Neden peki Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir yerde oturuyor gelen heyet artık ne amaçla gelmişse o noktada gelip derdini anlatıyor. Bu manada ne söyleyecekse söylüyor Müslüman olacaksa Müslüman oluyor anlaşma olacaksa anlaşma oluyor başka bir şey varsa alıp gidiyor hı hı. şimdi tekrardan oraya döneceğiz tamam. biz. Beş tane şeyin birincisi neydi seriyeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durdurmuyor hiç Ser sürekli seriyeler devam ediyor ve bu seriyeler ne içindi? İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmak içindi. Nerede bu manada engel oluşturuyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya seriyeler gönderiyor. Bütün hepsini anlatamayacağız ama bir tanesini anlatmamız gerekiyor çünkü çok önemli bir mesaj var oradan. Alqame İbni Mücezziz isimli bir sahabe efendimiz de Allah Resulü bir yere bir seriye gönderiyor seryenin içerisinde Abdullah İbni Hüzafe Es-sehmi isimli sahabe efendimiz de var. al o görev icabı bir yere bir grup seçiyor o seryenin içerisinden gönderirken diyor ki Abdullah İbni Hüzafe sizin komutanınız. Tamam. Abdullah İbni Hüzafe de çok şakacı bir sahabi. İnanılmaz yani böyle size benzer yani ya da, evet. da siz ona benzersiniz. İnşallah diye. ben ona benzerim hocam. Yani böyle şaka falan noktasında latife hmm. noktasında biraz farklı bir şey var. Hatta Efendimiz'e de yapar. Mesela Efendimiz'in gelir izin ister çadıra girmek için. Gir der ya Resulallah sadece başımla mı gireyim bedenimle mi gireyim der. <gülüyor> Efendimiz de çok memnun olur onun o sözünden dolayı böyle birisi. Diyor ki yolda arkadaşlarına ben sizin komutanınızım değil mi? Sahabe de diyor ki evet. Siz bana itaat edeceksiniz değil mi? Tamam, o zaman görürsünüz biraz sonra. Akşam üzeri bir ateş yak Sizin komutanınızım diyor diyor. Hadi atlayın diyor ateşi. O anda sahabede bir tereddüt oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize itaati bu kadar önemseyerek anlattı. Acaba biz yok dersek emre itaatsizlik mi yapmış oluruz? Şu, şu, e, atlarsak bak. nasıl doğru bir iş mi yapmış oluruz? Aralarında bir tereddüt oluşuyor. Böyle ilim noktasında iyi olan bazı sahabe efendilerimiz ya diyor öyle şey olur mu aleyhissalatü vesselam efendimiz asla yaptığınızdan memnun olmaz. Böyle bir emre itaat olmaz falan deyip meseleyi kapattırıyorlar. Abdullah İbn Özafe hiç bozuntuya vermiyor. Sonra dönüp geldiklerinde efendimizi e anlatıyorlar. Zannediyorlar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gülecekti buna ama gülmedi buna. Çünkü böyle şeylerin şakası yok. Ne dedi biliyor musunuz? Eğer atlasaydınız o ateşe ebediyen çıkamazdınız oradan. Ne demek bu? Cehennemlik olurdunuz. Peki niye ya Rasulallah? Niye? Çünkü itaat Allah ve Rasulünün sınırları çerçevesindedir. Bizde asla kayıtsız ve şartsız bir itaat yok. Kim olursa olsun, ya kim olursa olsun. Şimdi biz Nisa suresinden bir şey öğreniyoruz. Allah'a itaat edeceğiz. Resulüne itaat edeceğiz. Emir sahiplerine itaat edeceğiz. Ama hangi emir sahibi? Sizden olan emir sahibi. Peki bizden olan emir sahibinin özelliği ne? Ney mesela diyelim ki Türkiye'den olması yeterli mi? Aynı kavimden kabileden olması yeterli mi? Aynı partiden olması yeterli mi? Aynı cemaatten olması yeterli mi? Hayır. Kim Allah ve Resulüne itaat ediyorsa o emir sahibine itaat edilir. Allah ve Resulüne itaat etmeyene itaat yoktur kusura bakmayın. Bunun ölçüsünü koyuyor zaten Kur'an, biz işimize gelmediği için anlamıyoruz o başka mesele ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem net koyuyor. Sonra net ölçüyü de veriyor, günahta Allah'ın istemediği şeylerde itaat yok. Sen babasın çocuğuna diyorsun ki namaz kılma, itaat var mı ona? Evet. Namaz Allah'ın emri ya, Allah'ın emrinin üstünde bir emir yok. Alıyor, iç bunu içeceksin. Ha. Yani. İtaat var mı? Yok. Allah'ın emrinin üstünde, Allah'ın sınırlarının üstünde bir şey yok. Biz burada Abdullah İbni Hüzafe'den biz bunu öğreniyoruz. Allah ondan ebeden razı olsun. Belki böyle bir, bir şaka yapmış. yaptı ama bu şakası bize çok önemli bir şeyin öğrenilmesine vesile oldu. Onun için bu önemli bir şey. Biz seriyeler dediğimiz zaman bunu anlayacağız. İkincisi neydi? Davetler. Davet devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Gönderiyor her tarafa davetler. Üçüncüsü amiller. Amiller neydi? Gördük biraz önce zekat amilleri, hmm. coğrafya genişlediği, Müslümanların sayısı arttığı Müslüman oldukları zaman zekat vermeleri gerekecek. gerekecek. İslam'ın 5 şartından birisi zekat topluyor. Peki hı hı. bu amiller nasıl topluyor zekatı? Bakın zekatın ahlakına ait de çok önemli bir şey öğreniyoruz burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gidin mesela nereye gidiyor? Bahreyn mesela toplayın zekatı getirmeyin bize. Önce oradakilere dağıtın. Ha, fakir orada yani zekat da toplandığı yerde dağıtılır ilk önce ihtiyaç orada varsa orada harcanır. Bu günümüz için de geçerli değil. İnanın mi? ki bu şu anda fazilet olarak bize söylenir aynı şekilde hmm. yani Hz. Osman döneminde devlet başlıyor zekatı toplamaya tek merkezde toplanıyor coğrafya genişlediği için işte biraz daha farklı bir noktaya geldiği için şeyler ama asıl olan budur bizim fıkıh kitaplarımızda da zaten zekat dağıtılırken yakından uzağa doğru dağıtılmasıdır evla olan. Burada anlamamız gereken şu mu coğrafi olarak yakınlık mı akraba olarak yakınlık Hiç mı? De. Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum ama benim akrabalarım muhtaç ve Adanadalar. Tamam. Önce akrabaya verilir önce. Ha, tamam. Sonra senin yanında komşunun yanındaki yörendeki hmm. insanlar varsa onlar öncellenir hmm. ondan sonra halka halka halka halka genişletilir bu. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu yapıyor. Ama burada önemli bir şey var bu bizim için çok önemli. Özellikle bugün konuşacağımız bir meseleyle de alakalı inanılmaz derecede bir zekat toplanıyor. Bu fakirlere dağıtıldıktan sonra bile Medine'yi artıyor ve Medine'ye develer üstünde zekat geliyor. Zekat geldiği zaman Medine ne olmuş oluyor? Zenginlik artıyor peki zenginlik artınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde var mı bir değişim? Onu göreceğiz zaten onun için heyetler böyle bu şey amiller affedersiniz Amirler. amiller bu noktada böyle geliyor halka halka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o zekatları getiriyorlar. Dördüncüsü emirler. Emirler ney? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o heyetlerden gelip de Müslüman olan ya da seriyelerin gidip fethederek o kabileleri İslam'a bağlayarak elde ettikleri yerlere valiler ya da kadılar, muallimler gönderiyor. Hmm. Muaz Ceben'in Cebel'in gitmesi de öyledir Doğru. zaten Yemen olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? O noktada oralara emirler gönderiyor. Beşincisi ise heyetler, beş tanesini de söylemiş evet. olduk heyetler çok dediğim gibi sayıları 70 ile 100 arasında yani her birisinin de inanılmaz derecede hatıraları var mesela biz meseleye birkaç çerçeveden bakabiliriz. Gelenleri inceleyebiliriz. Gelenlerin taleplerini ciddi bir biçimde inceleyebiliriz. Allah Resulünün gelenlere karşı Tabii. tavrılığını ve gelenlere yüklediği sorumlulukları inceleyebiliriz aleyhissalatü vesselam efendimizin o heyetleri Medine'de nasıl ağırladıklarını inceleyebiliriz. Bu gelen heyetlerin kaçta kaçı Müslüman yani iman etmiş hocam? %90'ı neredeyse Müslüman oluyor ha. o kalan %10'u da Müslüman oluyor ha, zaten tamam. daha sonra yani şu anda o gördüğümüz harita Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman tamamı Müslümandır zaten ha. yani orada hiçbir şekilde Müslüman Ka olmayan kalmıyor. O kadar hızlı bir biçimde yayılıyor. O hızlı yayılış size bir şeyi hatırlatıyor mu? Fevç fevç İslam'a girmeyi evet. Nasır Suresini. Fevç fevç insanlar geliyor. Ayetin dediği de o. Mesela eskiden nasıldı? Birer birer insanlar Müslüman oluyorlardı. Şimdi bir anda bir kabile Müslüman oluyor. Bir anda on bin geliyor. Bir anda bin geliyor. Bir anda beş bin geliyor. Böyle ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar yoğun gelişi yine bir nebevi usulle bir terbiye ile belli bir hizaya almaya çalışıyor bu kolay bir şey değil yani gerçekten, gerçekten değil. çok ciddi bir şey çünkü varlığın imtihanı her zaman için yokluğun azlığın imtihanından daha ağırdır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu son yılda ortaya koyduğu o usul bile üzerinde ısrarla durulması gereken bir meseledir. Şimdi heyetlerden ben üç tane örnek vereceğim size çok da dediğimiz gibi o üç tane örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi Temim oğulları. Kur'an'a da konu oluyor onların yaptıkları. Hangi ayetlere konu oluyor biliyor musunuz? Hucurat Suresi. Hı. Temim oğulları Bedevilerin böyle sert haşin olan bir ailesi. Toplamış gelmişler başlarında Akra ibni Habis ve diğerleri var. Öğlen vakti, öyle vakti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istirahatta ama adamlar bedevi yani çölde yaşamış çöl şartlarını bilen birisi. Nerede Muhammed nerede Muhammed bağırıp duruyorlar. Sahabe diyor ki ya, sakin olun Allah Resulü biraz sonra namaza çıkacak neyse derdiniz konuşursunuz. Duramıyor adamlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hücrelerinin odalarının kapısına gidiyorlar ve çok kaba bir biçimde ya Muhammed gel yanımıza çık yanımıza bizi bekletme şu bu bağırıyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan çok rencide oluyor ama bir şey demiyor çok nezaket zerafet Efendimiz çok üst düzeydedir bunun üzerine iniyor hucurat süresi ve hucurat süresinin naziline sebebiyet veriyor bu kabile bu kabilenin yine içinde olduğu bir mesele de yine aynı sürenin başka ayetlerinin inmesine de nazil oluyor. Eğer dün Kadir Gecesi olmasaydı ben kardeşlere verecektim o ödele, ödevi ama şimdi verelim tamam. yani daha süreç devam ediyor. Evet. Bir bu Hucurat suresini iyi bir okusunlar yine tamam. tefsiriyle bile üzerinde durarak 18 ayeti var hı hı. bu sürenin ilk 5 ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ümmeti arasındaki hukuku ortaya koyuyor. Ve o hukukun dört tane alanı var. Hazreti Peygamber'e karşı itaat durumu, ittiba durumu, ikram durumu ihsan durumu o beş ayet var ya acayip yani o ayeti okuyan bir insan ya da okumayan bir insan peygamberle kurması gereken hukuku anlayamaz yani bizim ona karşı bir sorumluluğumuz var hı hı. o sorumluluğumuzu ancak bu ayetlerde anlayabiliriz. Bu Cura suresinin meali ve tefsirini arkadaşlar evet. yarına inşallah bakabilirsiniz. 6. ayetten 18. ayete kadar dikkatle baksın kardeşlerimiz görecekler o ayetler içerisinde yani 6'dan 18'e kadar 11 farklı alanın ahlakını öğretiyor. Hı hı. Onun için Hucurat suresinin bir adı da nedir biliyor musunuz? Ahlak suresi, ahlak. İletişim ahlakını öğretiyor, haber ahlakını öğretiyor, kardeşlik ahlakını öğretiyor, dava ahlakını öğretiyor, hizmet ahlakını öğretiyor, öğretiyor öğretiyor orada birçok şeyin mesajını veriyor inanın Hucurat suresini iyi bir biçimde anlayan bir müslüman iki alanda asla yanlış yapmaz. Peygamberle kuracağı hukuku doğru kurar, bir başka müslümanla, bir başka kardeşiyle kuracağı hukuku doğru kurar hmm. ve bizim bugün bu iki tanesiye çok ciddi ihtiyacımız var. Bilmem şöyle bir ifade biraz rencide eder mi bizleri, kardeşlerimizi ama inanın ki Akra İbni Habis gibi bedeviliğimiz var bizim o bedeviliklerimizin medenileşmesi lazım ve bizi medenileştirir hucurat süresi eğer biz o hucurat süresine açarsak yüreğimizi aklımızı Allah'ın izniyle medenileşiriz onun için medenileşmeye ihtiyacımız var hı hı. medenileşmenin ne demek olduğunu da öğrendik zaten yani bedevilik köylülük falan filan değil bu bir zihniyettir o zihniyeti bizim tam olarak anlayıp hayatımızda bir yere konuşlandırmamız lazım ne dedi peki o ayetlerde herkes hatırlayacaktır seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın adımlarınızı peygamberin adımının üzerine atmayın ona karşı çok daha saygılı edepli olun yoksa gider amelleriniz zarar edersiniz sıfırlarsınız, sıfırlarsınız. o habitat amalehum ne biliyor musunuz bir hayvanın affedersiniz necis olması murdar olmaz. Amelleriniz böyle olur. Bir şeyler yaparsınız ama Allah'ın yanında huzurunda hesap defterleri açıldığında eli boş durumda kalabilirsiniz. O halde bizim Allah Resulüne itaat, ittiba itaat ne yapacağız? Getirdiği her şeye teslim olacağız. İttiba ne peki? O getirdikleriyle amel edeceğiz. İttiba evet. budur zaten. Evet. İhsan nedir peki? Getirdiklerini içimizde hiçbir sıkıntı duymadan kabul edip onun arkasında yerimizi alacağız. İkram nedir peki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle en güzel düşüncelerle ve sözlerle konuşacağız. Onun adını andığımız zaman öyle basit ifadelerle anmayacağız. En güzel ihtiram cümleleriyle anacağız. Anmak durumundayız. Anmak sorumluluğumuz var çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşuyoruz. Şimdi çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tam burada bir şey sorar. Mesele bağlamından kopmadan geçtiğimiz günlerde TRT'de yaptığımız yayında bu mevzu açıldığında ben şöyle bir yorum getirmiştim mevzuya. Sizce bu isabetli bir yorum mu hocam? Buyurun. O Hucurat suresindeki o ayeti de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözünün üstünde söz söylememe, sesini yükseltmeme, Bizim böyle bir şansımız yok. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aynı mescitte değiliz ki sözümü yüksel, sözümüzü yükseltelim. Ben şunu anlıyorum demiştim. Biz bu asrın Müslümanları olarak aynı mecliste bulunmuyoruz ama bu ayet bize de bir şey anlatıyor. Ne anlatıyor? Benim anladığım o onlarca yüzlerce payeden belki bir tanesi bir tanesi şu. Hani biz bugün anlatıyoruz ya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zamana gelseydi bunu böyle yapardı. Yani. Ya da gelseydi şu onun adına onun Konuşsunuz. sözünün üzerinde söz koymak evet. eğer buysa bize bakan yönü bu. Aynen. Daha haddimizi bilerek yorumlamamız ya da daha haddimizi Kesinlikle. bilerek konuşmamız gerekiyor. Hadis-i şeriflerin üstünde saatlerce konuşuyoruz. İşkembeden çok bir şey bilmeden büyük büyük laflar ediyoruz. Bu da sözün üstüne söz yükseltmek Aynen. değil midir? Aynen öyle yani. Mesela geliyor işte münafıklar bir başlarına bir iş geldiği zaman Resulullah bir hüküm vermiş. Geliyorlar Ömer'in yanına diyorlar ki Ömer Resulullah böyle bir şey söyledi sen ne söylüyorsun kılıcını çekiyor Ömer ya siz benimle alay mı ediyorsunuz? Resulullah'ın söylediği bir sözün üzerine ben nasıl bir söz söyleyebilirim? Allah Resulü söylemişse konuşmuşsa benim için bitmiştir onun üzerine bir söz söyleme bana göre deyip yorum yapma ya aslında şöyle de olur böyle de olur deyip tevil yapma kendi indi görüşlerini Resulullah'ın söylediği sözlerinin ya. önüne getirme aynı şekilde onun adımının önüne adım atma sözünün üzerine söz getirmek. Ayetlerden önce bile bir sahabi kendi oğluyla konuşmamıştı. Kim i̇şte Abdullah ibni Ömer, Abdullah i̇bni Ömer. Tam, tam, değil mi? Aynen, aynen. Evet Allah Resulü böyle diyor ama evet. fakat dediği evet, için evet. Olayı anlatalım yani ne? çok Bu, önemli. Buyurun hocam, buyurun. Mesela mescitlere hanımların gidip gitmemesiyle evet, alakalı oğlu etmiyor. Bilal, Abdullah İbn Ömer'in Bilal'in Lütfen burayı iyi dinleyin dostlar. Çok önemli olduğu için tekrar ediyoruz. Bu evet. konuşuldu ama gerçekten çok önemli burası. Buyurun hocam. Bilal'in hanımı kayınbabasını, Abdullah İbn Ömer'e şikayet ediyor. Oğlum diyor beni mescitte namaz kılma, kılmaktan men ediyor. Çağırıyor oğlunu. Oğlum diyor bak diyor bizde Resulullah zamanında böyle bir şey yapmak istedik ama Allah Resulü bizi çağırdı ve dedi ki ey Müslümanlar Allah'ın hanım kullarını mescitlerden men etmeyin. Biz de ondan sonra artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün gereğini yerine getirdik. Sözü bitiyor Abdullah İbni Ömer'in artık ne diyecekse oğlu, bilen, oğlu bilen ya ebeti diyor velakin ey babacığım ama diyor onu derdeme susturuyor orada. sus diyor sus bir tek günle daha etme Resulullah'ın sözünün üzerine ama denilerek karşılık verilmez ya. eğer sen Resulullah'ın sözüne karşı ama dersen bundan sonra benim seninle konuşacak Hiçbir ya. sözüm yok diyor. Hucurat suresi var mı ortalıkta daha? Yok i̇şte var var o sonraki. zaman bu olay hadise olduğunda. Tabi tabi tabi var ha, var o yani. zamanda... bu daha Resulullah'tan sonraki dönemdir. Ha, doğru, i̇şte doğru, bakın doğru, Resulullah doğru. yok ama ayet var. Ha. Ayete karşı tavır çok doğru bir tavır Hayır, yani onun doğru, için Metsiyede bizimle aslında daha yakın bir bağ var Bilal'in o tavrına karşı. Sen nasıl o, öyle yani dersin? Yani orada tavırı Bizim ciddi bir biçimde üzerinde durmamız lazım. Allah bir hüküm koymuşsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hüküm koymuşsa inanmış bir erkek ve inanmış bir kadına onun dışında başka bir seçme hakkı yoktur. Bu bir ayettir zaten. Onun için bizim orada yapmamız gereken semi'na vaat ay işittik ve büyük büyük şükürümüz şükürümüz şükürümüz bu yani. ne, yazık, ne yazık, yazık ki bu yani televizyonlarda da görüyoruz şeylerde de konferanslarda da en yani büyük bu şükür. bana göre Değil sözü işte yani. yani yerli yerinde kullanılması lazım mesele din olduğunda din bana göreyi kabul etmiyor şimdi muaz'da da göreceğiz evet. zaten muaz'da o sözün bana göre olup olmadığını çok iyi bir biçimde evet. göreceğiz Şimdi Akra İbni Habis ve onlarla işte konuşuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyse onları biraz belli bir şeye yapıyor ama netice itibariyle onların yaptığı bedevilik hı hı. bir sürü ayetin nazil olmasına sebebiyet veriyor. Sonra da onlar Müslüman olarak gidiyorlar yaşananlar çok bayağı. Necran heyeti gelen heyet Hristiyan bir heyet ve vesselam Efendimizin bu heyetle inanılmaz görüşmeleri var ve o heyetle olan görüşmelerde Ali İmran suresindeki kaç ayetin naziline sebebiyet veriyor. Konuşmalar uzun. Efendimiz onları mescide götürüyor. Mescidi Nebevi'de kendi ibadetlerini yapıyorlar. Bakın bu da önemli bir şey. Gözden kaçan bir bilgidir bu. Allah Resulü onlara bu imkanı veriyor. Sonra onlarla bazı konuşmalar oluyor. Onlar İsa Aleyhisselam'ın babasıyla ilgili bir tartışmaya giriyorlar Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam'la. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki meselenin aslı budur. Onlar itiraz ediyor. O zaman diyor lanetleşelim. Yarın siz de çocuk, çoluk çocuğunuzu, ailelerinizi getirin. Ben de kendi ailemi getireceğim. Kim yalan söylüyorsa buna mülaane denir, mübahale denir. Kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diye lanetleşelim. Şimdi Allah Resulü gidiyor bunların içlerindeki yaşlı başlı adamlar diyorlar ki ya siz ne yapıyorsunuz? Bir peygamberle lanetleşen asla iflah olmaz. Siz vazgeçin diyor bundan. Allah Resulü ertesi gün geliyor kiminle geliyor? Ehli beyti ile geliyor. Ali Aba dediğimiz şey buradan çıkıyor yani cübbenin altındakiler hmm. Fatma, Hasan, Hüseyin, Ali bu dördünü alıyor sallallahu aleyhi ve sellem altına onlarla geliyor Ümmü Seleme anamız diyor ki ya Resulallah biz de senin ehli beytin değil miyiz yani biz niye orada değiliz sen yerindesin diyor yani yerindesin demek ehli değilsin anlamına gelmez ama bu farklı çünkü ne demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her peygamberin nesli kendi kendindendir benim neslim ise Fatıma'dandır. Fatıma'nın nesli o işte ehl dediğimiz o. Hı hı. Allah onlara da özel bir konum veriyor. Onları her türlü ristten manevi kirlilikten arındırıyor ve onlar kıyamete kadar gelecek olan bu dinin muhafaza ve intikalinde farklı bir görev icra ediyorlar. Necran heyeti de böyle ki onlardan da daha sonradan Müslüman olacaklar. Üçüncü bir heyet daha var. Tay kabilesi cömertliğine meşhur. Adi İbni Hatem o lanetleşme olmuyor değil mi hocam? Lanetleşme olmuyor onlar vazgeçiyorlar ve tamam. dönüp gidiyorlar ondan sonra da Müslüman oluyorlar bir müddet sonra. Tay kabilesi de Adi İbni Hatem o ailenin o günkü büyüğü ama onun babası Hatemi Tayi cömertliğiyle meşhur bir adam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cömertleri çok sever ki kendisi de cömerttir. Onun yüzünden Adi İbni Hatem ve kız kardeşine çok ciddi ikramlarda bulunur. Orada o da Müslüman olur ama o Müslüman olurken bir hatırası çok önemli. Yani oradan biz zaten bir önemli bir mesaj alacağız. Kendisi anlatıyor bize Hristiyan olduğu için boynunda bir haçla Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Tevbe suresindeki ayeti okuyor işte onlar Hristiyanlar hahamlarını ve rahiplerini rabler edindiler. Adi itiraz ediyor. Diyor ki ya Resulullah biz onlara rabler edinmiş değiliz. Yani rab deyince de biz ne anlıyoruz bugün? Hep böyle ilah konumuna koymak, tapmak, hı, önünde hı, hı. tazim etmek böyle anlıyoruz ve o öyle anladığımız için gözden kaçırıyoruz bir şeyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adi ibn Ateme dedi ki siz dedi din adamlarınız bir hüküm koyduğunda o hükmü Allah'ın hükümünün üstüne çıkarma gibi bir şeye girmiyor musunuz? Giriyoruz dedi. E kim Allah'ın hükümleri dururken o hükümlere tabi olursa o onu Rab edinmektir. Çünkü hüküm yalnızca Allah'ındır. Allah'tan başka kimse hüküm koyamaz, eğer böyle yapıyorsan senin yaptığın şey o insanı Rab konumuna getirmektir zaten Rab neydi terbiye edendi, yönlendirendi, hayata müdahale edindi senin hayatına kim müdahale ediyorsa senin Rabbin o, istediğin kadar bunda başka şeyler söyle hayatı şekillendirenin adıdır Rab, onun için bütün Rab'lerin reddedilmesi Er-Rab olan ve Rabbul Alemin olan Allah'ın Kabul edilmesi bunun adıdır tevhid zaten bunu istiyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle de o Adi İbni Hatem'in üzerinden bize verdiği mesajda bu heyetlerden çok şey söylenir ama bu kadarıyla hmm. iktifa edelim. Şimdi bu zekatlar geldi develerle inanılmaz bir zenginleşme oldu lakin orada çok bir virgül açıp bu, bu zamanı attınız At. programın sonuna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ehli Beyti'nin hayatında bir değişikliğe vesile oldu mu? Oldu mu hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde hiçbir şey olmuyor çünkü zenginliğin ahlakını çok iyi biliyor. Evet. Geleni nasıl yönlendireceğini nasıl sevk edeceğini biliyor ama evde sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. yok ki. Analarımız haklı olarak şunu düşünüyorlar ya diyorlar bizden daha fakir olanlar şu anda bizden daha iyi seviyedeler. Bizim üzerlerimize elbise yok ya, biz en iyisi diyor bir heyet oluşturalım, taleplerimizi yazalım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gidelim, birimiz de sözcü olsun konuşalım. Ne kadar masum bir şekilde görünüyor değil mi şöyle evet, bakacağız mevzu aslında. Şimdi yazmışlar taleplerini, <gülüyor> analarımıza kurban olalım, ne yazmışlar? 200 metrekare daire falanca villa, filanca işte binek, filanca arsa, filanca yat, filanca kat bunlar değil. Birer elbise ya. Vallahi bu. He, her birinin istediği elbise de o demiş ki benimki benekli bir elbise olsun. Ötekisi demiş ki benimki şöyle olsun. Her birinin kaynaklarımızda var bu bilgiler. Her bir annemiz istemiş. Allah Ayşe anamızdan razı olsun ilk önce Olayı ortaya çıkaran odur sonra kendisini geri çekmiş demiş ki ben istemiyorum. Evet. Çünkü başına geleceğini <gülüyor> çok iyi biliyor. Diğer annelerimizin talepleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iletiliyor. Efendimiz o kadar üzülüyor ki bundan o kadar üzülüyor ki hiçbir şey demiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Bekir kardeşim? Mescid-i Nebevi bir çadır kurduruyor bir ay evine gitmiyor. Efendimiz buna ilah hadisesi demiyor. Hı hı. Çok şey bu aslında inanın ki o kadar önemli dersler var ki burada ama ben özellikle bir tane husus var ki ona dikkat çekmek istiyorum. Ya olur yani hanımlarımızla bazı sorunlar yaşayabiliriz. Kim sorununu sözle halletmeye kalkarsa ilk başta o işi kaybeder. Eşler arasındaki iletişimin en güzel yolu aslında sükunettir. Sulhtur Eğer sulhla sükunetle olmuyorsa biraz mesafeyi arttırmaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yapıyor. Gitmiyor evlerine. Çadırda kalıyor namazlarında çıkıyor namazlarından sonra tekrardan çadırına dönüyor. Şimdi buradan sonrasında başta Bukhari, Müslim onlarca hadis kitabında Hazreti Ömer'in naklettiği şekliyle okuyacağız. Ömer o günlerde nerede? Avali bölgesinde. Dedik ya avali evet. unutulmasın. Ensar bir kardeşi var. Onlar dönüşümlü olarak gidip geliyorlar. Gecenin vakti ıtban bir Malik kapıya vuruyor. Ömer, Ömer kalk diyor. Ömer korkuyor diyor. Ne oldu, ne oldu diyor. Gastaniler mi bastı Medine'yi diyor. O günlerde öyle bir söz kullanıyor. Vallahi gastaniler basmadı ama daha büyük felaket var. Neydi o daha büyük felaket? Resulullah herhalde bütün hanımlarını boşanmış. Ömer radıyallahu anh dünyası başına yıkılıyor ya diyor nasıl olur diyor. Netice itibariyle o hanımlardan biri bir tanesi ki de şey. ben diyor ona söylemiştim uyuma demiştim evet. diğerlerine. Bak sakın Ebu Bekir'in kızıyla evet. yarışmaya kalkma. Sus sus çünkü Allah Resulü onu senden onun babasını da senin babandan daha fazla seviyor. Sakın bu noktada bir şey yapma diye uyarmıştım ne yaptılar bunlar diye. Böyle hiddetle geliyor, geliyor içeriye giriyor ki ve vesselam efendimiz çadırında sahabenin bir miktarı da oturmuş mescid vevi Nebevi ağlayan ağlıyor sızlıyor, inanılmaz bir hüzün var. Efendimizin yanına girmek istiyor Hazreti Ömer. Rebah isimli peygamberimizin bir işte Mesnesi hizmetlisi var. var orada. Rebah'a diyor ki Rebah git. Resulullah'a söyle Ömer onunla görüşmek istiyor. Rebah gidiyor. Dışarıya çıkıyor diyor ki Resulullah hiçbir şey söylemedi yani görüşmek istemiyor. Gittim diyor oturdum biraz mescitte ama yerimde duramıyorum ki. Kalktım bir daha geldim Rebah dedim ne olur bir daha söyle. Rebah bir daha girdi söyledi çıktı dedi ki valla Allah Resul bir şey söylemiyor. Bir daha gittim biraz dolaştım dolaştım ama duramıyorum yerimde yani Resulullah'tan öğrenmem lazım ne oldu ona. Bir daha girdim diyor. Rebah'in yanına Rebah dedim ne olur söyle Rebah gitti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayır deyince oradan bağırıyor Ömer radıyallahu anh ya Resulallah inan ki ayla alakalı bir şey için gelmedim sadece seni görmek için geldim Allah Resulü tamam diyor gelsin Giriyor içeri ve vesselam Efendimiz o çadırındaki hasırında yattığı için hasırdan dolayı böyle yüzünde izler oluşmuş o izleri görünce Ömer zaten tutamıyor kendini ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun Ömer diyor. Vallahi ya Resulallah senin şu haline ağlıyorum. diyorum. Kisralar, Kayserler, Melikler, krallar, padişahlar bu kadar rahat içerisinde senin yatacak bir yatağın bile yok. Ne olacak diyor bunun sonu. Allah Resulü teskin ediyor Ömer'i Ömer diyor istemez misin? Dünya onların olsun ahirette bizim olsun. Ömer ne diyebilir? Ömer orada o sözde teskin oluyor. Ya Rasulallah diyor Ömer biraz şimdi havayı yumuşatacak ki bir yol bulsun tabii meseleye tabii, öyle bir değil. anda girilmiyor. Zeyd'in kızı var ya diyor kendi hanımını kastediyor Atike binti Zeyd hmm. onun o günlerde hanımı. Zeyd'in kızı var ya geçenlerde benden bir şeyler istedi Ben de yok dedim. Bir müddet sonra bir daha istedi, bir daha yok dedim. Üçüncü kez isteyince öyle bir yok dedim ki bir daha benim karşımda konuşamadı. Allah razı tebessüm verdi. <gülüyor> fırsat mı fırsat Ömer diyor ki Buradan gireyim kalana. Boşadın mı hanımları? Hayır diyor. Hayır deyince kalktım ayağa Allahu Ekber Allahu Ekber ey Müslümanlar Resulullah <gülüyor> hanımlarını boşamadı diye müjde verdim diyor. Ondan sonra diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi teskin ettim. Meğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam ila adına bir şey işte bir aylık bir uzaklaşma ahdini koymuş ortaya o günde ay 29 gün çekiyor. Ay bitince ne oldu? Yemin de bitti. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine gidiyor. Evine gidiyor. İlk nereye gidiyor? Ayşe'nin odasına. Ahzab suresinden de ayetler inmiş zaten ayetleri okuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayşe anamıza Rabbimiz zaten orada peygamber hanımlarına hitaben diyor ki Allah'ı ve ahireti mi istiyorsunuz dünyayı mı istiyorsunuz? Hangisini tercih ederseniz peygamber ona göre davranacak ne diyorsun Ayşe diyor aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözüne karşı tam bir şey söyleyecek istersen diyor git annem ve babanla da danış Ayşe anamız tam ana işte yani tam o peygamber evine sultan olmak öyle kolay bir şey değil. Ya Resulallah diyor ben neyi danışacağım anne ve babama? Allah ve Resulü bir tarafta dünyalık nimetler bir tarafta ben dünyalık nimetleri mi tercih edeceğim? Elbette ki Allah ve rasulünü tercih edeceğim diyor. Efendimiz seviniyor. Peki diyor diğer hanımlar şimdi normalde rekabet var ama adaletten ödün verir mi? asla Orada Ayşe söylediği sözü ya Resulallah zannetmiyorum ki hiçbir hanımın benim söylediğimin dışında bir söz söylesin. Allah senden ebeden razı olsun. İşte bunun adıdır adalet. Peki bu adaleti nasıl sağladı Bekir kardeşim? Hı hı. Bir şey var burada kaçırmamamız lazım gözden. Adalet öyle kendiliğinden ortaya çıkmaz. Adaleti ortaya çıkaran duygunun adı insaf duygusudur. İnsafı ortaya çıkaran şeyin adı da kanaattir. Kanaat bozulursa insaf bozulur, insaf bozulursa adalet bozulur. Bakın bunlar birbirini destekleyen şeyler iyice anlayalım yani bunun bir, bir iki cümle üzerinde duralım. İnsaf ne? Arapça insaf kelimesi nisftan gelir. Yarı demektir aslında. İnsaf şu, yüzde elli ben haklı olabilirim, yüzde elli de sen. Eğer insaf varsa yüzde elli bir yüzde 49 değil, yüzde 70 yüzde 30 da değil, yüzde 90 yüzde 10 zaten hiç değil. Bugün adaletsizliklerin temelinde yatan şey bu. Çünkü adam kendini haklı görüyor. Hiç demiyor ya ben bir durayım ya bir bakayım ya demiyor bunu. Niye diyemiyor? kanaat bozuldu. Hmm. Hakkına kanaat etsin insaflı olacak. Ayşe anamızın o anda adaleti ortaya çıkaran duygu buydu. Kanaat etti ne hmm. yaptı? Allah ve Resulü'nü tercih etti. Allah ve Resulü'nü tercih eden bir insan anında o kanaatle bir başka seviye kazandığı için ne oldu? İnsaflı oldu, insaflı olduğu için de adaletle davrandı. Onun için bu adalet meselesini doğru dürüst anlayabilmemiz için bunu da anlamamız gerekiyor. Şimdi size bir şey soracağım ama ben şimdi hocam burada Büyük. şimdi genç arkadaşlarımız izliyor bizi. Siz kendiniz ifade ettiniz başta villa, havuz istemediler hocam bir elbise ya. Evet. Hani şimdi efendimiz diyor ya dünya mı Allah ve Rasulü mü? Yani istedikleri çok bir şey değil biz de farkındayız. Aynı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna niye böyle bir <gülüyor> e, niye böyle bir tepki veriyor hocam? Yani o bir elbiseden ne olurdu ki hocam yani Önde olmanın sorumluluğu ha. bu. Yani Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Sü netice itibariyle önde hı hı. ve bunun bir sorumluluğu var. Ha. Şimdi örnek ya herkes Efendimiz aleyhisselatü vesselamın ailesine bakıyor, ehli beytine bakıyor ve Efendimiz aleyhisselatü Vesselam başkalarına sürekli verirken söz konusu kendi ehli beyti olduğu zaman hatta o hurma yeme zekat hurmalarından dişleme hadisesi falan da vardı mesela. Çocuk zekat olarak gelen hurmalardan bir tanesi Hazreti Hasan Hüseyin ikisinden biri. Hazreti Hasan. Hazret, Hazreti Hasan ağzından çekip alıyorlar hurmayı ki bu zekat malıdır. Allah'ın Allah, Allah Resulü'nün hanesi zekat malı yemez diye. Zekat haram haram için, olduğu için, olduğu için onu çıkarması, çıkarması gerekiyor. Gerek. Ama son... özellikle bu ha. önde olmanın bir şeyi var o hmm. da ne? ve vesselam Efendimiz ben bu ümmetin en önündeki insanım. Öndeki insan en arkadaki insanın halinden anlayabilmesi için o seviyede olması gerekir. Hmm. Çok önemli bir şey mesela biz bunu sadece Resulullah'ta görmedik. İmametle saltanatın evet. farkını söyledik mi Fetih dersinde? Ha. Oradaki o dersin bir gereği Hulefayi Raşid'in de böyleydi. Mesela Hazreti Ömer hilafete geldiğinde geldi topladı ehlini çoluk çocuğunu hanımını. Dedi ki artık Ömer eski Ömer değil. Şu anda ne, nedir o Ömer? O Ömer toplumun önünde, önünde olan bir insan mecburen bunlara dikkat etmek durumundadır. Dolayısıyla bu noktada bunu bunu bunu bunu sağlayacaksanız biz ancak bu manada o temsiliyetin hakkını verebiliriz. Dolayısıyla burada aslında istenen fakirlik değil. İslam insanları fakirliğe falan çağırmıyor. Çağır, böyle bir çağrı yok. Allah eğer nimet vermişse o nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Hı hı. Elinde bir nimet varsa o nimetin şükrünü eda edebilecek bir imkan da Cenab-ı Hak açar insanlara hı hı. ama bu özellikle toplumun önünde olan insanların çok daha dikkat Kastası etmesi olmalar. gereken bir meseledir. Çünkü netice itibariyle insanlara bir şeyi söyleyip kendisinin yapmaması bir şeye davet edip kendisinin farklı yaşaması olacak bir şey değil. Tamam. Şimdi hatırlıyor muyuz yine mesela bu olay bir sürü şey aklımıza getirir. Medine'nin kıtlık günleri yine Hazreti Ömer'in zamanında biliyor da insanlar kıtlık olduğunu Ömer'in de günlerdir aç olduğunu biliyor Ömer'in de çok sevdiği bir yemek etli bir yemek yapılır getirilirdi oraya. Ne diyor Ömer radıyallahu anh orada? Ya Medine'de bir sürü insan şu anda aç ben nasıl yiyebilirim bunu budur işte bunun adıdır önde olmanın sorumluluğu eğer bu sorumluluğu taşımazsa imamet yok ortada. İmamet çizgisinin gereğidir çünkü bu. Bu sorumluluğu taşıdığı zaman ancak Allah Resulü'nün o noktadaki mirasını Anladım. tam olarak anlamış olurlar. Ama güncelleştirelim madem açtın sen bu meseleyi güncelleştirelim. Burada bizden isteden kanaat aslında ayağımızı yorganımıza göre uzatma kardeşim ya. Onun için de aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kendinden üsttekilere değil kendinden alttakilere bak. Genç kardeşlerimiz şimdi evlenecekler yuva kuracaklar. İmkanlar ne kadarsa o kadar. İmkanların üstünü zorlamanın bir anlamı yok. Çırağan Sarayı'nda düğün yapanların videolarını izlersen seni nasıl Aa, mutlu etsin bu yani, hayat yani. Orada gidip borcun altına girip faize bulaşıp ilk günlerden itibaren sıkıntılar yaşayıp sonra da bunun bedelini Yazık. karşılıklı olarak ödeyeceksek biz buradan bir şey almayız Aynen. ama asıl olan burada Yine geldik aynı kelimeye kanaat. Peki bir de Muaz bin Cebel'in Yemen'e gönderilmesi meselesi var evet. hocam bugün. Şimdi son dedik ya emirler evet. şimdi Yemen oluşuyor, oluyor bitiyor orada bir şeyler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Yemen'e gönderiyor. Muaz birkaç kez gidip geliyor Yemen'e bir gidiyor biraz kalıyor orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini icra ediyor. Dönüp geliyor bu rivayet çok güzel olduğu için o rivayeti anlatacağım. Bakıyor ki Efendimiz Mu Muaz'ın parmağında bir yüzük var. Dikkat ediyor yüzüğün üstünde de bir şeyler yazıyor. Muaz diyor ne güzel yüzüğün hayırdır diyor bu yüzük nereden? Ya Resulallah diyor işte Yemen'deydik ya bir şeyler falan yazıyoruz. Yazdığımızın en sonunu da mühürlememiz lazım. Onun için bir tane yüzük mühür olsun diye aldım diyor onu kullandım. Ne yazıyor peki üstünde diyor Efendimiz Muhammedun Resulullah yazıyor onunla mühür diyor. Söylediği cümle şu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz'ın diyor yüzüğü bile iman etmiştir. Hmm. O kadar hoş ki bu Muaz'ın yüzüğü bile iman etmiştir. Şimdi o Muaz'ı son kez Yemen'e gönderirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yolcu etmek için de onunla beraber yürüyor. Çok sever Muaz'ı. İnanılmaz bir değeri vardır Muaz İbni Cebel'in Allah Resulü'nün katında zaten o alimlerin imamıdır. Gencecik yaşta vefat etmiştir ama Muaz deyince akan sular dolur o kadar da ilim sahibi birisidir. Muaz diyor sen diyor çok olayları görebileceğin bir yere gidiyorsun. Bazı meselelerle karşı karşıya kalsan ne ile hüküm edeceksin? Ya Resulallah Allah'ın kitabıyla diyor ya orada bulamazsan Resulünün sünnetiyle diyor ya orada bulamazsan ondan sonra da kendim iştahat ederim diyor. Çok memnun oluyor Efendimiz bundan hamdolsun Allah'a ki Allah'ın Resulünün Resulü o da Resul ya elçi ya onu memnun edecek cümleler ondan duyduğum için Allah'a hamdolsun diyor. Şimdi burada Muaz ibni Cebel'in söylediği sözden hemen ben de Allah'ın kitabıyla peygamberin sünnetini ondan sonra bulamazsam Kendim da bana iştahat. göredir iştahatı derim. bu değil, Öyle değil bu işte. değil. bunun ölçüsü ne? Muaz gibi biliyorsan Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini buyur kapı açık. İştahatın kapısı kapanmadı ama iştahat her adamın yapacağı iş değil. İştahat Muaz gibi ve Muaz'ın beslediği o damarlar gibi ilme vukufiyetin ancak ortaya çıkaracağı bir şey. Sen Allah'ın kitabını biliyorsan peygamberin sünnetinde biliyorsan tamam kapı sana açık zaten ama öyle bir iki tane kitap okumakla bu iş olmuyor. Bir iki tane öyle sohbet dinlemekle bu iş olmuyor hepimiz haddimizi bilmemiz gerekiyor. Muaz'ın bize bıraktığı o ilmi mirasın ve o mesajların tam anlamıyla bizim dünyamızdaki karşılığının ne olması gerektiğini iyice kavramamız gerekiyor. Evet bitirelim tamam. Tamam. ama şöyle bitirelim istersen evet. ne verdik ödev? Hucurat suresinin meali ve tefsirini okuyacağız arkadaşlar. Nasıl okuyacağız Bekir kardeşim? Onu şey, bu çağ söyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aramızdaki hukuku ve bizle Müslümanlar arasındaki hukuku nasıl tes, te te temin etmeliyiz, tesis etmeliyiz gözüyle okuyacağız. Şöyle okuyacağız. Dediğin doğru ama bir şey daha ekleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o ayet iniyor ya seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin evet. ayeti. Bir sahabi kayıp evde çıkmıyor. Allah Resulü geliyor. Şimdi imam, gerçek imam zaten imamın anlamı da şu bizi imamlar dinliyorsa bu ifadeyi bir yere yazsınlar. İmam demek ana yürekli adam demektir. Eğer bir imam anaca bir merhameti kuşanmamışsa o gerçek manada imam olamaz yani. Allah Resulü de safları düzelttikten sonra döner böyle bir bakar kim var kim yok hemen fark ediyor onu. Fark ettiği kim? Sabit İbni Kays. Ya diyor herhalde Sad bin Muaz onun komşusu Sad diyor göremiyorum Sabit ibn Kays'ı Ya Resulallah eve kapanmış çıkmıyor. Niye? Hucurat süresinin yüzünde. Niye? E diyor ya orada seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Sabit'in sesi de çok gür gelir senin yanında konuşunca sesi senin sesini bastırır diye kendini eve kapatmış Allah, Allah. Allah Resulü diyor ki çağırın ya onu çağırın geliyor sabit diyor böyle mi? Evet yarası oluyor ya sessiz konuşmaya çalışıyor ama sabitte öyle ses bir gör. özellik var gür bir ses var Efendimiz onu tabir caiz ve bu ifadeyi kullanmak bilmiyorum mikrofon olarak kullanıyor hmm. çünkü bir konuşuyor gümbür gümbür ses geliyor diyor ki böyle diyor onun için gelmedim hayır diyor sabit bu senin için değil burada anlatılan bu Allah Resulü bir hüküm verecek. Sen onun üzerine bir şey söyleyeceksin. Ya da ölçüsüz ve edepsizce sesini yükselteceksin. Yoksa senin yapacağın bir şey değil. Hatta sen diyor şöyle bir ömür yaşayacaksın. Şöyle de şehit olacaksın. Şöyle de güzel işlerin altında imzan olacak diyeceksin. Şimdi buradan ne dedi Sabit ibn Kays bize? Ya bir ayet duyuyor ve hemen üzerine alıyor. Gelin benim güzel kardeşlerim şu Hucurat suresini bir yerde okuyalım. Her ayeti 18 ayeti üzerimize alarak okuyalım. Orada bir gıybet ayeti var hepimizin ocağını batıran üzerimize alsak var ya şu Ramazan'dan acayip çıkacağız. kardeşliği ait bir ayet var orada üzerimize alsak çıkacağız size bir fasık haber getirdiğinde İncelemeden, araştırmadan hemen o haberi kabul etmeyin diye haber ahlakına ait bir şey var. Bir öğrensek var ya bir üzerimize alsak var ya o sosyal medyamız ahlaklanacak. İnanın ki medyamız ahlaklanacak. Her şeyimize yepyeni bir ahlak gelecek. Onun için kardeşlerimiz ne olur Hucura Söresini böyle okusunlar. Böyle okusunlar ki ayetler bizi adam etsin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah Gecenizi razı olsun. olsun. Allah kabul etsin. Yarın 28. bölümlü huzurlarınızda olacağız. inşallah. Tebük, yani zorluk seferi Tebük ser levhamız. O zorluk ordusunun nasıl donatıldığını, Tebük seferinin nedenlerini ve sonrasında inşallah uzun uzun konuşmaya çalışacağız. Yarın saatler tam 12'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak umidiyle ahiriniz evlerinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın.